Tebliğ'in en büyük silahı ise sabırdır. Önce alaya karşı sabır ve katlanma. Müminler ve Allah'ın Resulü kendileriyle alay eden müşriklerle karşılaştıkları zaman selam deyip geçerler ve arkalarından atılan laflara yüzlerine karşı söylenen sözlere ve sürekli karşılaştıkları alaylara katlanırlar, ses çıkarmazlar. Biliyorlardı ve inanıyorlardı ki bugün kendileriyle alay edenler yarın ateş karşısında Yardım direnecekler. Çılgın alevli cehenneme atıldıkları zaman alay edip durdukları şeyin başlarına geldiğini görmenin dehşeti içinde keşke geriye dönsek de bir olan Allah'a kul olsak diye hayıflanacaklar. Ve keşke alay etmeseydik. Alay ettiklerimizin inandığı gibi biz de inansaydık diye dövüneceklerdir. Madem ki güzel sonuç Müminler içindir, resuller içindir öylese birkaç yıl sürecek alaylara katlanmama niye? Hele hele birkaç yıl içinde alaycıların burunlarının yere sürtüleceklendi bilirlerse alay edenlerin yanından geçerken onların zavallılıklarına neden açımasınlar ve neden alaylarına gülüp geçmesinler? Sevhid geldiği karmi, girdiği evi ve aileyi ikiye bölmüştü. Karıyla koca, babayla oğul, kişiyle kavmi ve efendiyle kölesi birbirlerine düşman hale gelmişti. Bunu yapan da Resuldü. Bu bakımdan müşrikler Resulü fesat çıkarmakla suçluyorlardı. Müşrikler Allah'ın sonsuz kudretini kabul etmek istemediklerinden akıllarının almadığı, ve mantıklarının kabul etmediği gerçekleri inkara gelteniyorlardı. Kendi sığ bilgilerini ve her şeyi kuşattığını sandıkları akıllarını tanrılaştırıyorlar ve Allah'ın bilgisinin üstüne çıkarıyorlar ve Allah'ın kudretini sınırlamaya kalkıyorlardı. Kur'an kendilerini ahiretle korkuttukça, öldükten sonra bir gün kabirlerinden kalkıp bölük bölük Allah'ın huzuruna çıkarılacaklarını vurguladıkça inkara gelteniyorlar. ...ve güya kendilerince delil getirerek... ...öldükten sonra biz yeniden mi dirilecekmişiz? Bu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş? ...şeklinde bilgiçlik taslıyorlardı. Halbuki nasıl yaratıldıklarına hiç bakmıyorlardı. Kendilerini hiç yoktan yaratan babalarının belinde bir damla su iken analarının karnına yerleştiren, bilinmez, tanınmaz ve atları anılmaz bir çiğnem etten üzerlerini kemiklerle örtüp, kemiklerin üzerine yeniden et ve deri geçiren, belli bir süre sonra kendilerine can veren ve akıl almaz bir organizma ve daha çok akıl almaz bir ruhla görme, işitme, Tatma, dokunma, düşünme, muhakeme etme, karşı çıkma, dileme, itaat etme, arzulama, sevme, nefret etme, kızma, sevinme gibi çeşitli duyular ve duygularla canlı bir varlık olarak dünyaya getiren, belli bir süre için yaşatıp sonunda öldüren Allah mı onları yeniden diriltemeyecekti? Kainatta her yıl tekrarlanan yeniden diriltme ve yaratma olayını göremiyorlar mıydı? Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ısı ve ışıklı, Ayı nurlu kılan, diriden ölüyü, ölüden diriyi, geceden gündüzü, gündüzden geceyi çıkaran, dağları direkler gibi dikip, yeryüzünü bir yatak gibi yayan, göklerde ve yerde ne varsa insanın emrine veren, her varlıktan çift çift yaratan, yediren, sulayan, hükümranlığı her şeyi kuşatan ve bir şeyi dilediği zaman ona yalnızca ol veren Allah mı kendilerini yeniden diriltemeyecekti? Yeniden diriltileceklerdi. Yeniden diriltilip Allah'ın huzurunda en ufak bir hayırla, en ufak bir şerrin karşılığının görüleceği bir günde, en adil hakimin mahkemesinde, dünyada yaptıklarından, kullar üzerinde Rableşmelerinden, netişlerini tanrılaştırmalarından, yetimin, yoksulun, kimsesizin ve zayıfın hakkını yemelerinden, yeryüzünü fesada vermelerinden, kısaca tüm günahlarından sorguya çekilecekler ve cezalarını göreceklerdi. Kurtulacaklarını yeryüzünde yaptıklarının yanlarında kar kalacağını mı sanıyorlardı? Onları yaratan Allah'tı da zayıf bıraktıklarını ve haklarını ellerinden aldıklarını yaratan Allah değil miydi? Bir ayrıcalıkları mı vardı yeryüzünde? Allah'a şirk koşmaya kalkarlardı. Allah'ın adaletinden şüpheleri mi vardı yoksa? Kuşkusuz Hesaba çekilecekler ve haklarında en adaletli biçimde hükmedilecektir. Evet, müşriklerin tevhid ve onun kitabı olan Kur'an karşısındaki itirazları ilk insandan bu yana çeşitli biçimlerde ama aynı nitelikte olmak üzere sürüp gelmiştir. Kur'an'ın karşısına ona benzer bir kitap çıkaramayan, tevhidin karşısında her zaman yenilmekten başka yol bulamayan müşrikler, şeytanlarıyla baş başa verip, çeşitli şekillerde tevhid ve onun kitabı olan Kur'an'a karşı mücadele etmişlerdir. Bu durmaz bir mücadeledir ve kıyamete kadar da sürecek olan bir mücadeledir. Kur'an'ı değil de onu yanlış anlayanları, Kur'an'ı değil de onu perde edinenleri. Kur'an'ı değil de onu emelleri doğrultusunda yorumlayanları. Kur'an'ı değil de ona uyduğunu söyleyip, iblisin yolunca gidenleri tevhidin bağlıları gibi göstermek. Kur'an'da çelişkiler bulmaya çalışmak. Kur'an'ı belli bir dönemin, belli bir yerin ve belli bir kavmin kitabı olarak göstermek. Kur'an'ı okutmamak. Kur'an'ı dünyevi makamlar, kişisel çıkarlar, Arzular, zanna dayanarak verilen hükümler ve hevesler için dayanak yapmak. Müşriklerin yöntemleri çoktur. Ama bu yöntemlerin ana niteliği hep aynıdır. Onlar ne olursa olsun iman etmezler. Dinlemeyin derler sesinizi yükseltip onu bastırın derler okutmayın derler eskilerin masallarıdır eski çağlara aittir uydurmadır gibi cifeler saçarlar amaçları kitleleri ondan uzaklaştırmaktır inanmak isteyenler için Kur'an ortadadır insanların çevrelerindeki ayetler ortadadır insanın yaratılışı kainatın yaratılışı hatta devenin yaratılışı bir ayettir gök ve yerler yıldızlar ay ve güneş ''Gece ve gündüz, sabah ve şafak, gölge, kuşların havada durması, denizler ve denizlerde akıp giden gemiler, dağlarda insana geçit veren yollar, insana verilen tüm nimetler birer ayettir. İnanmak isteyenler için karınca, örümcek ve sivrisinek bir ayettir. İnsanın kendisi en büyük ayettir. Taşlar, bitkiler ve hayvanlar ayettir. İnsanlığını yitirmemiş... Fıtratından soyunmamış, görmesi, duyması, hissetmesi, kısaca duyuları yok olmamış insanlar için kendilerini imana götürecek pek çok ayetler vardır. Bu ayetler ortadayken, insan olan bir Resulden ayet istemek ne kadar ahmakçadır. O Resul de bir insandır. Onun elinde hiçbir şey yoktur. Tüm kudret ve kuvvet Allah'ındır.